Muhterem Kardeşlerimiz <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın ahir zaman ümmetine büyük iki lütfu var. Bir lütfu Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim, dünya saadeti, kabir saadeti, ahiret saadeti ve cennet yolculuğu. Cenab-ı Hak küden lil buyuruyor. Takva sahipleri için, yani Allah'a yaklaşmak, Allah'a yakın olanlar için, salihler için... ...büyük bir hidayet rehberi. Oradaki talimatlara gönül vermek... ...ve istikametlenmek. Dünya bir sanat harikası. Cenab-ı Hakk'ın... ...bir icat bediyası. Bak bunu şöyle tasavvur edelim. Son model bir makine... ...son model bir cihaz... ...son model bir vasıta... ...ancak bu bir rehber vasıtasıyla iş görür. Pilotsuz bir uçağın uçması mümkün değil. Bir makinenin... ...ehli olmadan çalıştırılması mümkün değil. Cenab-ı Hak bu kainattan, bu kainattan ilahi azamet tecellilerinden, ibret akışlarından gönüllerin bir hisse alması, şu dünyayı bir saadet içinde geçirmek, ister zamanda ister sarayda yaşansın, bir huzur içinde geçirmek, kabrin ve ahiretin huzur içinde olması Cenab-ı Hak peygamberler gönderiyor. Bize peygamberler şu fâni hayatı bir yaşamak talimatnamesi bildiriyor. Talimat namazını tatbik ediyor. Kur'an-ı Kerim bu talimatların en yücesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de 124 bin peygamberin en zirvesi. Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir lütfu. Meccanen bir lütfu. Okunan ayeti kerimeler Cenab-ı Hak bize sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Efendimiz tanıtıyor. Ve bu tanıtmada Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'e olan muhabbeti Bizim de aynı şekilde bir muhabbet duymamız. Hatta o kadar bir muhabbet duymamız ki ve bu muhabbetin mukabilinde edep vardır. Onun yanında konuşurken bile Eshab-ı İkram'a ihtarinde kısık sesle konuşmayı. Aksi halde, amellerin boşa gideceğine. Yine Efendimiz'i tanımayanlar, onu herhangi bir insan gibi görenler. Allah'ın nasıl bir Halilullah, Habibullah olduğunu, idrak etkinin dışında olanlar için de Cenab-ı Hak onlar için ayet-i cahiller buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz tanımadığı için cahiller buyuruyor. Cenab-ı Hak son ayette okunan son ayette Cenab-ı Hak insanı bir dişi ve bir erkekten hâlkettiğini, kabilelere kavimlere ayırdığını ve bu kabilelerin kavimlerin üstünlük tarafının ne olduğunu bildiriyor. Allah indinde sizin en kıymetliğiniz, en keremliğiniz, en çok Allah'a yakın olduğunuzdur. Bir ölçü veriyor. Ne kadar Cenab-ı Hakk'a benim yakınlığım var, ne kadar bir takva hayatım varsa, ne kadar hayatımı bir Kur'an mesajları içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in tatbikatından hisse alarak geçiriyorsak, o kadar takvada merhale aldık demektir. Bu ayet-i kerimenin inmesine şöyle bir vaka var Medine çarşısında köle satılır köle bir harp hukukudur malum iki taraf esir alır birbirine yani İslam daima köleyi köleliğini kaldırabilmek azat etmek köleyi bir günah işlediği zaman onu affetmek bağışlamak hürriyete kavuşturmak hep İslam'ı teşviki bu cihettedir ve onun yükünü almak onu arzusunda yerine getirmek Mekke içerisinde bir köle satılıyor. Köle güçlü kuvvetli bir köle, siyahi bir köle. Kölerin talibi de çok. Köle alıcılara bir teklif ediyor. Ben diyor size hizmet ederim. Vazifemde kusur etmem. Gücümü, kuvvetimi, her şeyimi kullanırım. Lakin benim de sizden bir talebim var. Ben ezan okunduğu zaman Ravza'da Allah Resulü'nün arkasında namaz kılmak isterim. ''Bana bunu müsaade ederseniz, ben size köle olurum.'' Yani ben sizden şöyle ev olsun, şöyle ücretim olsun, şöyle olsun istemiyor. Nasıl bir muhabbet heyecanı köledeki? Dünya hayatı hiçbir şey istemiyor. Bir daima günde 5 sefer muhabbetini tazelemeyi istiyor. Adam da pek ediyor alıcı, efendi. <gülüyor> köleyi satın alıyor. Köleyi beş vakitte harem-i şerife gönderiyor. Efendimiz de harem-i şerife Ravza'ya girdiği zaman gözü hep kölede oluyor. Bir muhabbet akımı, bir cez ve incizap kanunu. Bir gün köleyi göremeyince soruyor efendise kölen nerede diyor. O diyor ki ya Resulallah hasta oldu diyor. Evde yatıyor diyor. Namazdan sonra hadi cemaat diyor gidip köleyi ziyaret edeceğiz diyor. Tabii herkes şaşırıyor. Nasıl bir ihtibar. Ziyarete gidiyor köleyi. Bir müddet sonra tekrar göremiyor. Tekrar Efendimiz köleyin sahibine söyle Nerede diyor kölen diyor. O diyor ki Ya Resul'a bir hummaye tutuldu. Herhalde eceli yaklaştı diyor. Yine Efendimiz haydi diyor toplanın diyor. Köleyi ziyarete gideceğiz diyor. Efendimiz kölenin başında kalıyor. Köle vefat ediyor. Efendimiz onun gömülene kadar o vazifeyi kendisi Efendimiz üstleniyor. Muhacirler şaşırıyorlar, niye bu kadar köleye bir itibar var? Yani biz çok hizmet ettik, fedakarlıkta bulunduk. Bu kölenin farik vasfı nedir? Ensar biz malımızı, canımızı hepsini ortak ettik muhacirlerle. Yine Allah Huzur bizi bu kadar itibar etmedi. Bunun üzerine bu son okunan ayet iniyor. Allah indiğinde en keremliniz en çok ittika sahibi olan, takva sahibi. Takvanın da menbaı, takvanın da beslendiği menba muhabbet olmuş oluyor. Yine Bursavi Hazretleri'nin, Mevlana Celalati Rumi Hazretleri'nin ve birçok tasavvuf ehli bir hadis-i şerif naklederler. Cenab-ı Hak niye bu dünyayı yarattı, niye bu kainatı yarattı? İzah eden bir hadis-i şeriftir. Cenab-ı Hak buyuruyor. Hadis-i ben gizli bir hazineydim. Marifetimi muhabbet ettim. Yani ben kalpte tanınmama, kalpte gönüllerde bilinmeme muhabbet ettim. Ve bu kainatı yarattım. Ya yani Cenab-ı Hak nurlar ötesi, esrar dolu güzelliğinin azameti lâyıken gizli kalmasını arzu etmiyor. Ve bilinmesi için bu kâinatı yaratıyor. Ve bu nurundan da toprağa bir zerre aksediyor. Ve bu topraktan da insan yaratılıyor. Ve Cenab-ı Hak insanın da bir faziletler menbaı haline gelmesi lazım.